Bismillah. Elektrik, su, telefon, internet vesaire gibi Faturaları yönteminde tarihi geçince Decikme cezası adı altında fazladan para almaktadırlar Acaba bu para faiz içine, gire, e, faiz içine girmekte midir? Soru bu şekilde hocam Evet, şimdi arkadaş soruyor işte, e, Diyor ki e, bu telefon, vafatira, doğal bu sor, bu, buları biz yatır, yatırıyoruz, ama bir gün gecicek faiz geliyor buna. Bu faiz olur mu? Çünkü diyorlar e, Mekke'de e, fıkhi e, şey e, mucamma şey vermiş, e, faiz olur bu batıldır demiş. Evet, bu faizdir. Bu sistem faiz sistemidir. Bunda bir e, gizli bir şey yoktur. Yani bir şert öyle dese ödemesen bu kadar şey gelir bu faize girer. Ama şimdi bu bizim işimiz değil arkadaşlar. Yani faizdir faiz değil biz ne değişebiliriz? Bir şey değişemeyiz. Evet biz inanıyoruz bu faizdir. Ama biz buna inanmıyorsak ne yapalım? Bir şey yapamayız. Bu aynen kasko gibidir. Kasko sigorta caiz değil. Ama bizim üzerimize... Vacip olan sigortayı yapmak zorundayız. O da nedir? Mesela adam diyor e, araba sigortası yapacaksın. Yoksa araba alamazsın. Trafik sigortası. E yapmasam almam. O zaman trafik sigortasını biz yapmak zorundayız. Ama e, kasko yapmak zorunda değilsem yapmam. Haramdır. E şimdi biz su elektrik kullanmak zorundayız. E bu su elektriki bize de verenler devlet faiz sistemiyle çalışıyor. Evet bu faizdir. Bu batıldır. Biz bununla e, inanmıyoruz ama Ödemesek Ya ciddim ben e, fa, faturayı ödemeyim Mamura ne diyeceğim Mamur kardeş diyeceğim Sen benden Mesela 100 lira borcum var Ben geç kaldım 110 oldu Sen 100 lira kes Sen patronuna mesela bu 10 faizdir Ben buna inanmıyorum ha? Ödemeyeceğim inanmadığım şeyin ödemem ben Desen ne olur O da diğer tamam 100 lirayı alır senden Sonra 3 ay, 1 ay ne kadar sonra Gelirler seni elektriğin keserler Söker söker Tabir caiz ise ödetirler Yoksa derler git elektriksiz otur Ne yapacaksın? La havlu ve la kuvve Yani bizim ne havlümüz var Ne kuvvetimiz var Anlatabildim mi? Ama bu elimizde olan meselelerde Evet yumruğumuzu masaya vuracağız Kasko yapmayacağız Ataş sigortası yapmayacağız Deprem sigortası yapmayacak Bunlar caiz değil ama caiz olanlar nedir? Caiz olanlar mecburiyete girdi biz mecburuz olmayı. Bu da ondan dolayı mecburuz. Aa burada Müslümanın üzerine düşen görevi nedir arkadaşlar? Müslümanın düşen üzerinde görevi o faizi kendisine yaşattırmaması lazım. Elinden geldikçe zamanında faturasını ödemesi lazım. Ha imkanı yoktur borç alsın. Elinden geldikçe ödeltirmesiyle ödemesi lazım. Çünkü bir Müslümandan gitsen borcasan o Musulman'a o tarihte parayı aynen ödersin. O zaman kurtarırsın. Ama banka işledi. Ama sen ödeyemedin. Borç alamadın da. Ama çinci ay gittin ödedin. O faizi versen sana günah yazılmaz. Çünkü senin elinde olmayan trafik sigortası gibidir. Senin üzerine ferz olmuş. Bunun yanında da buna benzer bir soru da devamlı arkadaşlar soruyorlar. O da nedir? Sigortadır. Bakur makur bu sigortalar var ya Bunu yapalım mı caiz mi caiz değil Evet sigorta sistemi aslında İslami devlette de olsa İslami devlette de olsa bir şekilde yapılır bu, caiz olabilir Ama şu andaki sistemde şu andaki sigorta dünyanın her yerinde aynen hiç farkı yoktur arkadaşlar Dünyanın her yerinde İslam ülkelerinde kafir ülkelerinde bu sistem sigorta sistemi Türkiye'de de Şugorta sigorta sistemi caiz değil bu sistem caiz değil ama biz mecburiyetten bu sisteme uyacağız mecburiyetten yani ben bir işe girdim biz çok arkadaşlar var maalesef geliyorlar işe giriyorlar ne diyorlar bize sigorta yaptırmayın biz sigortayı caiz görmüyoruz patron da diyor eyvallah göbek atıyor işine geliyor Ayda 300 yüz niye versin? Ha? O zaman bu türlü vacip olan e, şey e, meseleler yani şey mecburi olan meseleler bir mahsuru yoktur. Yani her şey gönül razılığıyla bugün de gönül razılığı dedim yani içi rahat olsun bunun fetvası var. Alimler bunu demiş. Bu da trafik sigortasına giriyor. Normal sigorta. Çünkü bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde diyelim hiçbir vatandaş Başına geldiği hastalık, başına geldiği musibet, insan büyük musibetlerden o sigortası olmasa ne olur? imkanı yoktur. O zaman gidip dilenecek. Gidip insanların kapısını çalacak. Ama bu sisteme uyacak. Ha bir tane diyor ki ben hakkıyla Allah'a tevekkül ediyorum. Ha? Hakkıyla Allah'a tevekkül ediyorum. Madem bu yer e, bozuktur ben bunu e, bu sigortayı yaptırmayacağım. Ben Allah'a tevekkül ediyorum. Ee, bu sigortayı yaptırmayacağım da Allah'tan ne gelmişse hoş gelmiş. Bu kendime caiz görmüyorum. Buna ne deriz? Buna deriz eyvallah kardeş. Bu tam takvadır. Yapabiliyorsan yap. Hiçbir mahsuru yoktur. Sen gözümüzde şu anda büyüdün. Tam ehli takvasın. Ama aynen şahıs dese siz de yapmayın. Sizin için de haramdır. Diğeriz sen cahilsin kusura bakma. Çünkü fetva bir şahıs iki şahıs için verilmez. Fetva ümmeti için verilir. 70 milyon üçü verilir. Onun için arkadaşlar kim sigorta yapmışsa diyemeyiz niye yapmışsın. Yapmamışsa da kendinden yani Rabb'a arasındaysa eyvallah deriz. Ama her çeş şey benim gibi yapmasın o öyle bu cehalete giriyor. Bu da aynen onun benzeridir. Onun için biz sigorta yapma mecburiyetindeyiz. Çünkü hasta oluyoruz, ameliyatlar oluyor, bir ameliyat oluyor. Allah kurusun 5-6 milyar. Bunun altından insan kalkamıyor. Ondan dolayı bir mahsuru yoktur. Bir de sene o sigortayı e, mesela 20-25 sene diyelim ödüyorsun. Onun karşılığında sene ne veriyor? Yaşlandın sene emekli yapıyor. Yani bu bu sistem İslam'da da olabilir. Caizdir. Bir mahsuru yoktur. Ama bunların sistemi şimdi bankacılık nedir? Banka İslam, İslam devleti olsa banka olmaz. Tabi banka olur. Ama böyle bankalar sistemleri bozuk olduğu için haramdır. Yoksa banka haram değil. Sigorta sistemi de haram değil. Ama bunların kurdukları sistem e, İslam'a aykırı olduğu için bazı konularda e, caiz değil. Evet.